Değerli kardeşlerim, bu programda kendi üzerime aldığım bir uyarı var, bir kulak çekme var. Dileyenler bu uyarıyı, bu önemli dikkat çekici hususu kendi üzerine alabilirler benim gibi. Bu öyle bir uyarı ki her insanı ilgilendiren o son ile alakalı bir kulak çekmedir. Bu uyarı yapan Allah Celle Celaluhu'nun en çok sevdiği kul ve bizim rehberimiz, önderimiz Hazreti Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem uyarısıdır. Bu bir kulak çekmedir tabiri caizse. Dikkat et ey ümmetim demektir. Müslümanların kadınıyla erkeğiyle, her birinin üzerine alması gereken bir uyarıyı paylaşacağız bugün. Önemli bir mevzu. O yüzden ben de bir Müslümanım, beni de kapsayan bir uyarı. Şimdi öğreneceğiz ki bu dünyada cidden ben kendi kendimi kontrol edebilecek miyim, edebiliyor muyum, idare edebiliyor muyum? Acaba bu uyarı beni kapsıyor mu? Cevabını hep beraber bu program sonunda vermeye çalışalım. Hadis kitaplarımızdan Müslim'de, Tirmizi'de, Nesai'de de rivayet edilen bir hadisi şerif ile seslenecek Peygamberimiz aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra uzun yıllar yaşayan kedileri sevmesiyle meşhur sahabi var ya Ebu Hureyre radiyallahu an. o anlatıyor. Yıllar geçmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. Artık yalnız hissediyordu Ebu Hureyre radıyallahu an diğer sahabiler gibi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanı değildi artık. Yeryüzünün en sevilen, en özlenen insanı yoktu. Bir gün mescitte oturuyordu. Uzaklardan gelen biri yanına yaklaştı. Belli ki onu aramak için o uzun yollardan gelmişti. Ebu Hurere radıyallahu an adama baktı. Adam, "Senden rica ediyorum. Bana bir dostundan bir söz nakleder misin?" "Olur," dedi Ebu Hurere radıyallahu an. Sonra adam dedi ki, "Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsediyorum. Bana bir hadis aktarır mısın? Bir söz. Ebu Hureyre radıyallahu an bir müddet konuşamadı. Kardeşlerim, bir hikaye, film değil bu. Yaşanmış bir olay. Neden acaba efendimiz aleyhisselam'dan bahsedilince bir söz söyleyecek Ebu Hureyre radıyallahu an niye bir müddet konuşamıyor? Olur dedi. O zat bu hadiseyi anlatan zat diyor ki, üç defa diyor kendisinden yani Ebu Hureyre'den bir söz söyle, bir hadis anlat, üç defa diyor rica ettim. Bak ben uzaklardan geliyorum. Sırf seni göreyim, senden bir söz alayım diye. O kadar diyor rica, rica, rica. Üçüncüsünde diyor Ebu Hureyre radiyallahu anh, bir diyor ah çekti yere yığıldı kaldı. Ya. Ben de diyor hemen o mübarek sahabeyi kaldırdım. Şöyle başını yasladım. Biraz ayılmasını bekledim. Kendine geldikten sonra şunları söyledi bana. Şimdi anlatıyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ben yine burada yalnızdık. Bana Ebu Hureyre sana bir şey anlatayım mı buyurdu. Ben de şimdi o anı ve efendimizin buyurduklarını sana anlatacağım diyor. İşte bu anlatılanlar sadece Ebu Hureyre'ye değil sana, bana ve ona da anlatılacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Hureyre, Allah'ın müminlerden cehennemi ilk tutuşturacağı üç kişi kimdir biliyor musun? Allah Allah! Cehennemi ilk tutuşturacağı üç kişi. Öyle kafirler değil. Müminlerden ilk cehenneme Düşecek, ilk tutuşturulacak üç mü'min. Allah Allah. Devam ediyor hadis. Üç kişi kimdir biliyor musun? Çok Kur'an ezberleyen, ömrü Kur'an okuyarak geçen bir adamı, yani kimdir bu günümüzde? Bir hafız, bir hoca değil mi? Ömrü Kur'an okuyarak geçen kimdir? O adamı Allah huzuruna çağıracak ve ona kulum dünyadayken ben sana kitabımı Kur'an'ı Kur ezberleyecek ve gece gündüz okuyacak imkan vermemiş miydim buyuracak okul evet vermiştin ya Rabbi diye cevap verecek Allah Teala da peki sen ne yaptın buyuracak o adam Okudum Ya Rabbi. Kur'an'la hal oldum, hafız oldum deyince Allah Teala okuluna yalan söylüyorsun buyuracak. Ve orada hazır bulunan meleklerde Evet yalan söylüyor Ya Rabbi. Okurdu ama sesi güzel densin, harçlık verilsin, ne güzel okuyor densin. Veya insanlar Maşallah desinler diye okurdu diyecekler. O adamın boynu bükülecek ve Allahu Teala nimetimin karşılığında bana değil insanlara gösteriş yaptın. Şimdi o insanların bulunduğu yere git diyerek onun cehenneme atılmasını emredecek. Hadiste buyruluyor ki cehennemi tutuşturacak ilk çıra işte bu kişi olacak Allah Allah bir ömür Kur'an okuyan ve Kur'an'ı hıfzeden Ebu Hureyre radiyallahu an neden bayıldı neden bu aktaracağı şu an okumaya çalıştığımız hadis onu kendinden etti çok daha iyi anlayabiliyoruz Lakin ben şu an bu hadisi okurken mikrofon karşısında onun kadar etkilenmedim. Bir baygınlık yaşamadım. O derecede etkilenmiş değilim. Ama Ebu Hureyre radiyallahu an, o kadar bu anlatılan hadisi acaba bende var mı diye kendince şöyle bir düşündü ki o korkuyla bayıldı nasıl bir samimiyeti var? Düşünün. Şu an bu hadisi okurken hayatı boyunca Kur'an'la hemhal olmuş ama tatbik edememiş davranışlarına, verdiği sözlere böyle insanlardan bir tanesi ben olabilir miyim? Ben bunca zaman cennetin köşklerinden, hurilerden, gılmanlardan, ve verilen verilecek derecelerden hayal edip dururken bu yaptıklarımın boşa gitme imkanı var mı diye neden düşünemiyoruz? İşte farkımız bu. Ebu Hureyre radıyallahu an kendinden geçiyor. Kalkıyor, bir kez daha aklına geliyor bu hadis. Kalkıyor, bir de üç defa kendine gelemiyor. Peki ya siz şu an bu hadisi dinlerken hiç korktunuz mu, ürktünüz mü kardeşlerim? Ben itiraf ediyorum bakın, hala okuyabildiğime göre, hala sesimi duyabildiğinize göre maalesef yüreğimde hissetmemişim. Birinci madde neydi? Hafızlar, hocalar, hoca hanımlar, hoca efendiler. Bugün... Kur'an-ı Kerim'in nameleştirilmesi, sesi değiştirmeler, özel davetlerde yer almalar, Instagram'da, YouTube'da paylaşım üzerine paylaşım. Özel uçaklarla yerinden alıp üç dakikalık bir aşır için bilmem kaç bin dolar bedel ödenen kişiler ne kadar güzel okudu Kur'an'ı, ne kadar çok ilmi vardı. Dediğimiz insanlardan bazılarının Durumu budur. Acaba bu birinci sınıfa ben, sen girebiliyor muyuz? Ah kardeşlerim ah! Devam ediyor Ebu Hureyre anlatmaya radiyallahu an. Diyor ki, ikinci olarak huzuruna bir şehidi çağıracak. Allah yolunda ölmüş o kişiye de dünyadayken verdiği nimetler karşılığından ne yaptığını soracak. Dikkat edin, Allah yolunda ölmüş o kişi, yani görüntüde hayır üzere ölmüş. O kişi, kanlarım üzerimde ya Rabbi, yani senin yolunda şehit oldum diye cevap verince, Allah Teala ona da yalan söylüyorsun. Sen benim için şehit olmadın buyuracak. Ve orada bulunan melekler dahi, ''Evet ya Rabbi, bu senin için şehit olmadı. Oraya şu şu amaçlarla gitmişti, bir isabet aldı ve öldü.'' diyecekler. Allah Teala, ''Benim için iş yapanlar şimdi cennette, senin gözüne girmeye çalıştıklarınsa cehennemde, sen de oraya git.'' buyuracak, ve şehit de cehenneme atılacak. Allah Allah! Ölümlerin en güzeli dediğimiz şehadet bile eğer içine nefis karışırsa, Allah rızasının dışında bir rıza olursa cehenneme girmeye engel olamıyor kardeşlerim. Subhanallah! Ne kadar yiğit adamdı, ne kadar mücahitti, ne kadar cesurdu, bizim gibi değildi o, şöyle bir adamdı, böyle bir adamdı. Belki arkasından methiyeler düzdüğümüz birisiydi. Allah Allah. Ve devam ediyor. Üçüncü bir kul huzura çağrılacak. Allah Celle Celaluhu ona da dünyada çok kimseye vermediğim kadar mal verdim mi sana? buyuracak. Adam cevaben, evet verdin ya Rabbi, deyince Allahu Teala ona onca malla ne yaptığını soracak. Adam, ya Rabbi, senin meleklerin de şahittir. Bütün akrabalarımla ilgilendim, ziyaret ettim, ihtiyaçları olanları gözettim, zekatımı hiç eksik etmedim veya sadakalar verirdim deyince Allah Teala ona da yalan söylüyorsun buyuracak. Onları ben nimet verdim diye rızamı kazanmak için yapmadın. İnsanların gözüne girmek forslu olmak için yaptığı işlerden ötürü onun cehenneme atılmasını emir buyuracak. Allah ne cömert adam desinler diye. Eyvah ki eyvah. Kardeşlerim bu nerede olacak peki bu sahne? Kıyamet gününde onca insanın hesabının görülmesi için beklediğimiz yerde. Demek ki alim olanlar, hoca hanımlar, hoca efendiler, hafızlar, hafızeler, hayır sahipleri, cömert insanlar, şehitler anlıyoruz ki Allah Teala ile ilişkemizde bir samimiyet yoksa bunların da yüzümüze çarpılacağı bir gün var. Yine anlıyoruz ki Allah'ın demesinden onun vermesinden ziyade O'nun bunun algısı için, O'nun bunun düşünmesi için, alkış için, izlenme için, ne güzeldi denilmesi için yapılan her şey insanın yüzüne çarpılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunlardan bir fayda görmeyecek diye buyurmuyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvah! Bunun zararını çekecek. Allah Teala bu anlatılan üç tane mevzu ve diğerleri konusunda da bizleri muhafaza buyursun amin. Bugün Umre'ye giderken, hacca giderken bile maalesef gösteriş içerisindeyiz. Neredeyse uğurlamak için etkinlikler düzenlenecek. Arkadaşlar ben Umre'ye gidiyorum, kutsal topraklara gidiyorum. Neredeyse gazetelere ilan verilecek. Nereye gidiyor bu kişi hacca umreye? Peki gitmeden önce biliyor mu o umresinin haccının kabul edilip edilmeyeceğini veya döndükten sonra? Belki yüzüne vurulacak ve o üç sınıftan bir tanesi olacak bir ibadeti yaptı. Belki yüzüne vurulacak o haccı umresi belki yüzüne vurulacak o verdiği sadaka desinler diye yaptığı ve belki de o şehadeti yine yüzüne vurulup atılacak. Umre derken beş yıldızlı, konforlu, güzel manzaralı ve bol fotoğraflı bir hale getirmek belki de bugün biraz daha bizi düşündürmeli. Maalesef Böyle bir toplumda hadis-i şerifin bahsettiği akıbete uğramak kuvvetle muhtemel görünüyor. Unutmamak lazım ki ihlası kaybolmuş bir ibadet, içinde samimiyetin olmadığı namaz, oruç, zekat, plastik bir çiçek gibidir. Sahtedir, doğal değildir. Şöyle bir burnunuza getirdiğiniz zaman kokmaz, plastiktir. Şimdi Ebu Hureyre'nin radiyallahu an bu hadisi şerifi anlatmadan önce neden bayılıp ayıldığını daha iyi anlıyoruz. Neden kendisi korkuyor? Acaba ben de Kur'an okuyorum. Allahu Teala'nın cehennemde çıra olarak tabiri caizse ilk yakacağı hafızlardan, Kur'an okuyanlardan bir tanesi olabilir miyim? Ben ibadetlerimde samimi miyim? Birine sadaka verdim diyor diye düşündü belki Ebu Hureyre radıyallahu an. Acaba ben sırf rızayı ilahi için mi yaptım? İşte ben de okudum şu an yayında mikrofonun karşısında. Lakin onun gibi etkilenmedim çünkü ondaki iman ile bizdeki aynı kuvvette değil. Evet iman var ortada. Ama kuvveti nasıl? Peki Ebu Hureyre radıyallahu anh kim? Birçok hadis nakleden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elleriyle göğsünü okşadığı, duasını aldığı bir sahabi bile böyle hissedebiliyor kardeşlerim. Maalesef biz o kadar çok şeyden çekinirken, korkarken... Cehennemden korkmuyoruz ve yaptığımız şeyleri büyük görmeye başlıyoruz. Öğrendik ki ibadetlerin, mesela Allah yolunda şehit olmak örnek verildi, Kur'an okumak örnek verildi, sadaka vermek, iyilik yapmak örnek olarak verildi. Böyle güzel, büyük ibadetlerin karşılığını vermekte böyle yapan Rabbimiz Celle Celaluhu, Diğer ibadetlerde kim bilir nasıl yapacak? Bizim halimiz nasıl olacak? Kardeşlerim, dünyada ihlassız, samimi olmadan, riyakar ve başkalarına gösteriş için ibadet edenlere, kıyamet günü Allah Teala, benim ortağa ihtiyacım yoktu ki insanları bana ortak ettin, buyuracaktır. Böyle haber verilir. İşte bu sebepten ki namazı Allah için kıldığı, yine sadakayı Allah için verdiği gibi mümin insanlara da Allah Celle Celaluhu için iyi davranmalı. Bugün arkadaşımızla, eşimizle, ikili ilişkilerimizde yüzüne tebessüm ettiğimiz Kardeşim, canım, cicim dediğimiz ama yanımızdan gittiği zaman ardından sövüp saydığımız insanlar olmamalıydık. Karşılığını sadece Allah'tan beklemeliydik bir şeylerin. Allah'tan karşılık beklediği için de ecrini Allah'tan alanlardan olmalıydık. Çünkü biliyoruz ki işi kim için yaptığı önemli olan insan için gerisinin önemi yoktur. Hayır hasenatta da böyledir, namazda da böyledir. Lavrens vardı biliyorsunuz, en önemli ajanlardan bir tanesi. Senelerce insanlara bırakın namaz kılmayı, namaz kıldırmıştı. Sahte peygamberler çıktı, müseylemetül kezzap gibi mesela. Hatta kadınların arasından ben peygamberim diyenler de çıktı. Bazıları öyle ilerlediler ki, Öyle yaldızlı sözler söylediler ki senin ikindi namazını kaldırıyorum diyen kişiler oldu bugün olduğu gibi. Bana göre böyle benim anlayışıma göre böyle diyenler yine oldu değerli kardeşlerim. Demek ki Kur'an okumak yetmiyor, hacca umre gitmek yetmiyor, cepheye koşmak, şehit olmayı istemek yetmiyor namaz kılmak yetmiyor kardeşlerim ibadetler Allah için yapılan işler ve kul gösterisinden sıyrılmalı deniyor her işe kadar bugün nafile ibadetler var biliyorsunuz bir insan belki umreye gidemedi lakin evde bir hasta kocası var evladı var Anne ve babası var, ona hizmet etti. Allah'ın izniyle belki o muhteşem umre, hac ibadetini yerine getirdi. Fark etmedi neden, Allah rızası için yaptı. Ama diğer kişi belki her sene umreye gitti. Ama her gidişinde hac yani Mekke ve Medine yazıklar olsun sana. Yine mi bu sene geldin dedi, onun farkında değildi. Bir kişi hayatı boyunca o kadar çok yokluk gördü ki, bir kuruş sadaka, üç kuruş sadakayla hayatına devam edebildi. Ahirette bir bakıldı ki, milyonlarca lira bir senede sadaka veren insandan daha güzel yerdeydi. Bir de bakıldı ki, yine aynı nokta samimiyetle onu vermişti. Kardeşlerim, bir şeyleri reklam etmemek lazım. Hocalarımız hep bunu söylüyorlar. Yeni yeni modalar var. Ben cihada gidiyorum. Ben gece teheccüde kalkacağım. Var mı benimle beraber kalkmak isteyen? Sosyal medya bunlarla dolu. Bugün şu kadar nafile namaz kıldım. Ya siz ne yaptınız diyenler mi istersiniz? günde şu kadar tespihat çektim diyenler mi? Veya okuduğu Kur'an-ı Kerim'i değişik tarzlarda okuyabilmek için sanki bir halk müziği gibi, sanat müziği gibi, sesinin namelerini dünyanın öbür ucuna ulaştırmayı isteyen gençler de bu mevzuyu iyi düşünmeli. Okuduğun ne? Gittiğin yol neresi? Demek ki Bizim bütün sorunumuz Allah Teala'nın bizde ne kadar hatırı olduğudur. Cennet vadi ve cehennemin o korkunçluğunun üzerimizde, hayatımızın içinde ne derece etkisini hissedebildiğimizdir. Ölümü ne kadar gündemimize alabildiğimizdir. İşte biz bunu halledebilirsek, o okuduğumuz Kur'an ile arşa kadar yükseldiğimizi hissedeceğiz. Dinlediğimiz o sohbetlerden zevk alacağız. İşte o zaman sadaka verirken, Elhamdülillah Rabbim bana bunu nasip ettin diyeceğiz. O zaman Müslümanlığımız cehennemleştirilmiş bir dünyada yaşarken bile bize bir mutluluk kaynağı olacak. İşte o zaman umreye, Hacca giderken tüylerimiz diken diken olacak. İşte o zaman Kur'an okurken ben şu an Rabbimle konuşuyorum diyerek gözümüz yaşaracak. Yapılan iyiliği anlatmadan, Allah rızası için bir ibadet yaparken, bunu cümle aleme teşhir etmene, etmeden yapabilmenin fevkinde olacağız. Çünkü Rabbimiz, neyi, nasıl, nerede ve ne zaman istediyse kardeşlerim, onu yapanın kine kulluk demektedir. Bizim keyfimize göre belirlenen kulluk akılsızlıktan başka bir şey değildir. Ben kıldım oldu, ben yaptım oldu, değil. Ne için yaptığın önemlidir. Kardeşlerim niyet o kadar önemli ki cennette müjdelenen on sahabiden biri, Saad İbni Ebu Vakkas radıyallahu an şöyle diyor, Veda Hac yılında Mekke'de çok şiddetli bir hastalığa yakalandım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Dedim ki ya Resulallah, gördüğün gibi ben çok hastayım. Ben zengin bir adamım. Bir kızımdan başka benim bekleyenim, mirasçım yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak dağıtayım mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır dedi. Yarısını dağıtayım mı? Dedim, yine hayır dedi. Ya üçte birine ne buyurursun ya Resulallah diye sordum. Üçte birini dağıt. Hatta o bile çok. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp da halka avuç açtırmaktan hayırlıdır. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken, eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar, hepsinin mükafatını alacaksın buyurdu. Allah Allah. Ben diyor devam ettim, dedim ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben hastayım, şimdi arkadaşlarım cihada gidecekler, ben burada kalıp ölecek miyim deyince hayır buyurdu. Sen burada kalmayacaksın. Allah rızası için güzel işler yaparak yükseleceksin. Allah'tan öyle umuyorum ki daha nice yıllar yaşayarak kimi müminler senden fayda kafirlerde zarar görecek. Buradan anlıyoruz ki hasta bir kardeşimiz o Mekke'yi, Medine'yi belki de hayatı boyunca canlı olarak gözüyle göremeyebilir veya maddi sıkıntısı olan bir kardeşimiz gidemeyebilir ama gitmiş sevabını Allah Teala ona verebilir. Peki bu nasıl anlaşılır? Sen, ben anlayabilir miyiz? İşte bizim aklımızın ermeyeceği şey budur. Bir insan, Ya Rabbi ne olur şehadeti bana nasip eyle Ya Rabbi! diye diye yatıyor gece. Belki yatağında bir hastalıktan dolayı ölüyor. Şehit olarak ölüyor kim bilebilir. Bir insan cebinde çoluğuna çocuğuna ayırdığı iki günlük yemek parası var. Şundan bundan dolayı işler yok, iş arıyor bulamamış. Bu kardeşimizin kendinden daha muhtaç halde bir kardeşini gördüğü zaman ya aslında benim buna bir şeyler vermem lazım ama, üzülüyorum ama durumum da yok. Ya Rabbi sen benim halimi biliyorsun. Ne olur? Bu kardeşime de bana da hayırlar ver diye dua etmesi, belki de o kişiye birinin iş vermesinden, belki milyonlarca lira vermesinden çok daha Allahu Teala indinde değerlidir.'' ''Ey kardeşlerim, üzülmeyin. Neden bizim sayımız bu kadar az?'' neden kötüler bu kadar fazla elimden bir şey gelmiyor onun namaz kılması için bu kardeşimin örtünmesi için onun içkiyi bırakması için bunun bu kötü olan zinadan kurtulması için bir şeyler yapmak istiyorum ama elimden bir şey gelmiyor diye üzülmeyin niyetiniz sağlam olduktan sonra üzülmeyin kardeşlerim olmaz olamaz olamaz Bunlar Allahu Teala için geçerli değildir. Ol dedimi olur. Bu hadisi şeriflerle anlıyoruz ki bizim bir hayli başımız kalabalık. Bizi derin bir sorgu sual bekliyor ve bizi Allah'ın izniyle kurtaracak olan da şu yüreklerimizin içindekidir. O yüzden hayallerinizi, beklentilerinizi büyük kurun kardeşlerim. Genç kardeşlerim, dünyayı kurtaramazsınız belki. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz sayısı çok fazla. Ulaşamayacağınız insanlar var. Toplama kamplarında, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Afrika'nın bilmem hangi ülkesinin bilmem hangi bozkırında hala Kur'an-ı Kerim'i tahtalara yazarak ve ayda bir kilo pirinç bulabilirse yardımlarla onlarla beslenecek kardeşlerimiz olabilir. Ben onlar için bir şey yapamıyorum deyip evinizde moralinizi bozmanız bile, boğazınızın düğümlenmesi bile Allahu Teala tarafından görülmektedir. Üzülmeyin. Moralinizi bozmayın. İmkanınız olsa çünkü neler yapabileceğinizi Allahu Teala iyi biliyordu. Üzülmeyin. Ya Rabbi senin rızan için ben bunu yaptım diyeceğimiz ne var acaba? Varsa ne güzel. Elhamdülillah. Maşallah. Rabbimiz Celle Celaluhu namazını samimiyetle ve Allahu Teala'nın sadece gördüğünü, onun için kıldığını bilerek sevabını sırf kendisinden bekleyerek kılanlardan eylesin. Birine iyilik yaparken birileri görüyor mu? Kaydediyor mu? kameralara el sallayayım mı demeden samimiyetle vermeyi nasip buyursun. Ahirette yaptığımız yardımların yüzümüze fırlatılmasından muhafaza buyursun. Okuduğumuz Kur'an'ı Kur'an okuyormuş gibi hissederek onu bir roman içinden bir şeyleri alıp da kafamıza göre yorumlayacağımız Ahmed'in Mehmet'in yazısı değil, Allahu Teala'nın yazısı olduğunu bilenlerden eylesin ve ya Rabbi ne olur, hayırla çene kapamayı nasip eyle. Senin yolunda, senin rızanı almış bir şekilde, kul haklarından kurtulmuş bir şekilde ve ahirette yüzüne vurulmamış, kabul buyurduğun bir şehadet nasip eyle. İster yatakta, ister işte bir hastane odasında, bir trafik kazasında ne olursa olsun bilemiyoruz. Ya Rabbi ne olur, dünyada da, Ahirette de afiyet buyur. Ve bizi Müslüman olarak yaşattığın gibi, Müslüman olarak can vermeyi cümlemize nasip buyur. Kardeşlerim, inşallah anlattıklarımızdan hepimiz ibret alanlardan olalım. Allahü Teala yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.